372. konu, Ensar ile muhacirlerden birinin kıssası ve Ensardan olanın muhacir olana tavsiyesi, muhacirlerden bir kişi Uhud gününde Ensardan bir kişinin yanından geçti, o Ensari kanlar içinde kıvranıyordu, ona, ey filan, biliyor musun, Muhammed öldürülmüştür, dedi, Ensari, eğer Muhammed öldürülmüşse, o, peygamberlik vazifesini tebliğ etti, siz de dininiz için savaşınız, dedi, işte o zaman, Muhammed ancak bir Rasuldür Ali İmran, 3 Suresi 144 ayeti indi.